Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bu, bugün herkesin konuştuğu şeyi biz de sana soralım dedik Seyfettin. Yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu. Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda bir toplantı yapıyor ve bugün saat 14'te yeni faiz kararını açıklayacakmış. Yani olası faiz artırımı, bankalara olan kredi kartı ve avans hesabı borcumuzu doğrudan etkileyecek denen haberler çıkıyor. Çeşitli yerlerde borcun geri ödeme faizi artacak ancak bayram sayesinde faizin yansıması Ağustos'u bulacak deniyor. Biraz bunları konuşmak istedik. Erdoğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Merkez Bankası'nın bu 22 Haziran yani bugünkü olası faiz artışına ilişkin olarak ilginç bir açıklama yapmış. Bakanımızın atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Hayırlı olsun dedik diye bir açıklama yapmış. Bunlar çok tartışılan şeyler. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından Hafize, Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'ndaki Merkez Bankası işte bunları yapacak dendi. Ve Erdoğan'dan da yüksek faiz artışı sinyali e, gelmiş oluyor. Ne yapacağız? Bir de son bir şey daha soracağım. Uzunca bir özet soruyla girdim ama herkesin sorduğu soruları da toplamaya çalıştım. Mehmet Şimşek de yeni Hazine ve Maliye Bakanı yakın çevresine ekonomik tablonun düşündüğünden daha kötü olduğunu söylemiş diye bir haber var. O da T24'ten gördük. Middle East Aydan Ragıp Soylu bunu haber yapmış aslında. Ne ne oluyor? Neler bitiyor? <gülüyor> Valla bir kere birincisi tabi bundan çok değil yani. Bir hafta öncesine kadar soru rejibimizin kendimize sorduğumuz soruşuydu. Mehmet Şimşek acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ne kadar ikna edebildi? Çünkü atandığına göre belli ki bir e, understanding aralarında oluştu. Bunun kolay olmadığını da izledik hatırlatayım biraz e, yakın geçmişi. Bilmiyorum galiba en az benim bildiğim üç tane toplantı oldu. Sonuncusu iki buçuk saat sürmüş. İşte Mehmet Şimşek sunum yapmış falan. Neyse nihayetinde durumu veyahut ve ahmetini anlatmış. Başka çare olmadığını söylemiş. Bunlar tabii e, ikinci elden bilgiler. E, ve Cumhurbaşkanı da susmuş. Yani kabullenmiş. Şimdi ondan sonra e, tabii e, ne kadar ikna olduğuna dair fikrimiz yoktu. Sonra Mehmet Çimşek işte Amerika'dan bir hanım buldu. Aslında finansçı, merkez bankası öyle deneyimi hani bir yazan çizen makaleleri olan para politikası üstüne birisi değil. Onun için tam bilemiyoruz ne kadar biliyor bilmiyor ama herhalde içeride Erdoğan'ı beğendirmiş öyle anlaşılıyor. E, Hafize Gaye Erkan'da Merkez Bankası Başkanlığı'na atanınca e, dedik ki yani bir faiz artışı olacak. bu Çünkü Mehmet Çimşek başka türlü kabul etmiyordu. Haklıydı da. E, ama Erdoğan bunu nasıl kabullendi? Ne süreyle kabullendi? E, ne bekliyordu? Şimdi buna dair e, hiçbir bilgi yoktu. E, kendi kendimize bunları soruyorduk. Tabii yanıtlar muhtelifti. Bu genellikle bu uzun sürmez bir süre sonra Çünkü bunlar hep yaşandı son 3ört yılda Cumhurbaşkanı şey de şimdi şeyi de kapıyı gösterebilir e, tabi onunla birlikte Merkez Bankası Başkanı'na da bunlar da doğrusu akıldan geçiyordu ama nihayet değil mi iki gün önce mi şeyden Azerbaycan ve Kkacye gitmiş Cumhurbaşkanım oradan dönüşte uçağıdı Gazetecilere her zamanki gibi mahiyetindeki gazetecilere bir demeç vermiş yani sorulmuş Ben de bu demeci açıkçası okudum hatta yazdım yazdım birkaç defa okudum bazı kelimelerin altını çizdim Yani şey arıyorum cevap arıyorum acaba ne kadar ikna oldu ne bekliyor Mehmet Şimşek'ten? Bu faiz tartışını nasıl içine sindirdi? Kamuoyuna ne diyecek? Şimdi bu sorular tabi hep aklımızdan geçiyordu. Onun için elimizdeki yegane metin bu. Aa, şunu da bir parantez açmama izin verir misin Ömer? Estağfurullah. Ee, tabii. Bunu yaparken de hatırlarsın sen bilirsin 60'lar 70'lerde 20. Kongreden sonra Sovyetler Birliği'nde Khrushchev ve Brezhnev döneminde Brejinev döneminde çok uzun yıllardı bunlar 60'lar 70'ler. Kremlin'de ne olup bittiğini yani Sovyetler Birliği'ni yöneten Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin politbürosu tabii. Politbüro Esas, evet. Yönetim mevkiinde. Burada bunlar zaman zaman Pravda'da işte yazılar yazılır dem şeyler bir takım açıklamalar yapar. Bazı değişiklikler olur Polit politika değişiklikleri olduğu gibi şey değişiklikleri de olur kadro değişiklikleri de işte biri gider başkası gelir fakat bunlar öyle bir dilde ifade edilirdi ki bu kolay kolay anlaşılmazdı yani bizler gibi böyle sıradan vatandaşlar bunu okuduğu zaman burada hiçbir şey değişmiyor ne oluyor anlaşılmazdı. Onun için kremlinologlar şey uzmanları bunlar. Kremlin'in dilini... Şifre, çöz... şifre çözme değil mi? Şifre evet, uzmanları. Evet. Şifrelerini çözme uzmanları türemişti. Onlar işte bakarlar, okurlar anlatırlardı, yazarlardı biz işte. ne olduğunu anlardık o sayede. Biraz ona benzettim kendimi. Yani bir çeşit Beştepe Lok. Beştepe Lok mu diyelim? Öyle diyelim. Evet. Kremlinolog. Kremlin onluktan şey M mülhem ya e, şimdi izin verirseniz şunu demeci satır satır araya yorumlar girerek okuyalım Cumhurbaşkanı şöyle başlıyorsunuz. Bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikasında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Şimdi burada bazı arkadaşların altını çizdim. Bu normalde gazetecilere verdiğine göre bu beyanı e, bu tabii kamuoyuna bir sesleniş normalde olması gerekir. Ama neden bazı arkadaşlar diye başlıyor. E şimdi hemen akla şey geliyor son 8 saatin rivayeti, 5 tepede bir yüksek ekonomi bürokratı bir hanım, um, Azerbaycan'da şey olduğu söylenirdi, tezini yazan, işi olduğu iddia edilirdi zamanında, çok direnilmiş e, içerdi. Sakın Ah Mehmet Cümbüşey e getirme, Mehmet Cümbüşey e geldikten sonra da sakın Ah Cumhurbaşkanım bu hafize gaye kanı getirme. Havcıoğlu devam, devam etsin vesaire yani anlaşılıyor ki içeride ciddi bir direnç olmuş. Ee, onun için Cumhurbaşkanı bilerek mi ya da bu tepkileri e, direnci dikkate alarak onlara da sesleniyor. Bunu ilginç. Daha arkadaşlar diyor. Kamuoyuna böyle seslenilmez. Sonra devam ediyor. Bunu anladık. gardını almış Cumhurbaşkanı. Ben aynıyım diyor. Ben burada aynıyım diyor. Peki gardını aldıktan sonra ama diye başlıyor. Tamam diyoruz. E, nihayet galiba öğreneceğiz. Nasıl kabullendi? Biraz önce size, senin okuduğun aslında şey aa, alıntı Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik. Şimdi burada atacağı adımları anlıyoruz. Yani para politikasında bir değişikliğe gideceğini böylece ima ediyor. Dolaylı yoldan söylüyorum. Ama iki tane ilginç sıfat var. Altını çizdim. Rahatlıkla ve süratle rahatlıkla başlayalım. Yani Buna izin verdim elin rahat olsun ne yapacaksan yap dedim diye anlıyoruz. Sürekli yani çok uzatma işi hani bu faizi arttıracaksın ama böyle aylarca faiz arttırma. Ne yapacaksan bir an önce yap diyor diye ben doğrusu bunu deşifre ediyorum. Ve Merkez Bankası bunun da altını çizdim neden bu ihtiyacı duyuyor? Muhasebe ve Maliye Bakanı, Muhasebe ve Maliye Bakanı tabii ki Merkez Bankası e, bir para politikası kurumu, e, ama başka diye bütçe, e, maliye politikaları vesaire bunlara da dan da sorumluluğu. Nereye Merkez Bankası ile atmasını kabullendik, kabullendinin de tabii altına çizdim. Yani kabullendik. Vallahi çok da istekli değildim ama durum öyle gösteriyor ki başka çare yok ama şartlarını birazdan okuyacağım. Şimdilik demek istiyor herhalde. Bir süre için daha doğrusu kabullendik diyor. Şimdi Merkez Bankası ile atmasının şey de tabii beraber belki okumak lazım. BDDK'ya da tuttu değil mi? Merkez Bankası önceki Kavcı oldu başkanını yani laf dinleyen, Cumhurbaşkanı ne diyorsa odur diye e, kişiyi BDTK'nın başına getirdi. E, BDTK para politikasında tabii faizi belirlemez ama banka sistemini yönetiyor. Üstelik banka sistemini yönetiyor. O hale geldi ki e, son yıllarda bir kere zaten şey e, kamu bankaları e, şey ne derse onu yapıyor, Cumhurbaşkanı ya da Maliye Bakanı evet. BDDK derken bankacılık da. düzenleme ve denetleme kurulunu. Denetleme tersiyle. kurulu özel bankalara da talimatlar yazılı ama pek çoğu sözlü talimatlar bu kanaldan gidiyor. Acaba insan diyor ki bak bakan yani ben buraya benim lafımı dinleyecek birini getirdim ben bu kanal bana ait buna dokunma mı diyor acaba. Neyse bu soruyor önümüzdeki haftalarda aylarda uygulamaları görünce anlayacağız. Şimdi koşul var. Tamam kabullendik dedikten sonra bu şekilde de enflasyonda tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu maliye bakanlığı bildiriyor. Yani senin bu misyonlu görevini görevimi süreyi bilmiyoruz ama yukarıda süratli dediğine göre onu çabuk yapacaksın diyor. Enflasyonda hem tekhaneye düşüreceksin ama sonra örnek veriyor. Bizim diyor benim başbakanlığımda biz enflasyonu yüzde6,2 düştüğünde Merkez Bankası faizi %4,6 idi. Diyor. 6 idi. Evet. Bunu ben hatırlamıyorum. Yani <gülüyor> her zaman bu e, şey, ıı, Biyakas Bankası politika faizi enflasyon beklentisinin üzerinde oldu. Bu belki tabii geçmiş enflasyona bakarak söylüyor. Neyse çok önemli değil burası. Ama belli ki diyor ki yani öyle faizle de sonunda bana netice getireceksin, süratle getireceksin. Öyle bir sonuç olacak ki bu hem enflasyon tek olacak, faiz de onun üzerinde olmayacak. Yani bazen yapıyor nasıl yapacak onu bilmiyorum, ben de çimşek Sonra devam ediyor, biz o zaman yani bu işte dönemi kastediyor, düşük faiz, düşük enflasyon teorisiyle çalıştık. Bu teorinin nasıl tabu bilmiyoruz ama artık bunu içimize sindirdik. Şimdi burada çok önemli, altını çizdim. Önce düşük faiz, düşük enflasyon. Tersi değil. Yani ben olsam, böyle bir cümle kuracak olsam, ben düşük enflasyon, düşük faizdirim. E tabii ki <gülüyor> enflasyonu düşürür ve bir istikrara kavuşturursan hiç olmazsa %5-6'da e, faizi de belki yarım puan gelecekteki şeye, beklentilere bağlı olarak bir puan bile olabilir. Bilmiyorum. Düşük tutabilirsin değil mi? Federal de böyle yaptı sonuçta ama e, bir istikrarla kavuşturduktan sonra e, fiyat şeyini, e, enflasyonu, gidişatını, yükselişini durdurduktan sonra ve enflasyon tekrar istikrarlı bir seviyeye yöneldikten sonra bu yapılır. E, bu da ilginç. Yani en yukarıda malum ben aynıyım, ben buradayım demişti ya giriş cümlesinde. E hala hala İslamcı teorisinden vazgeçmiyor. Şimdi de evet. diyor, devam ediyor. Biz bu teoriyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum. Aynı düşüncedeyim. Şimdi buyurun buradan yakın ne diyeyim yani. Şimdi dolayısıyla da şu anda tartışılan konu yani biraz önce de baktım. Mehmet Şimşek'e şey biçilmeye başlandı medyada. Ee, ömür biçilmeye ile yani ilgili e, süre e, tahminleri yapılmaya başlandı. E, nasıl bu işin içinden Maliye Bakanı çıkacak bilmiyorum. Şimdi sadede gelirsek evet bir faiz artışı olacak. Bu, bu faiz artışı büyük bir halde onu da bilmiyoruz. Soru şartı yani. Birden çok yüksek bir faiz hani reel faizi negatiflikten aşırı negatif faizden pozitife çevirecek böyle yüzde sekiz buçuktan Merkez Bankası faizini yüzde kırklarının üstüne çıkaracak doğrusu bir hamle beklemiyorum. Enflasyonda bir dezenflasyonda süreci var. gerçek kur son işte bir haftada ciddi arttı yüzde onun üzerinde. Artış var. Bunun Tabii ki enflasyona yansıması önümüzdeki aylarda olacak ama neyse onu şimdilik tuttular. Ee, şey de yardımcı olabilir. Ee, döviz kurunda da bir Türk lirasında reel değerlenme olabilir. Eğer e, para gelirse dışarıdan. Ha bunlar ciddi. Dışarısı da şuna bakacak tabii. Yani bunlar e, kalıcı olabilecek. Muhameleleri isteyecek. Öyle hemen de dışarıdan para gelmez. Ama ileride gelebilir Bu da 40 lirasını Değerlendirebilir tabi O zaman dezenflasyon süreci de Yani enflasyonda düşüş süreci de Hızlanır Ama nihayetinde Büyük bir ihtimalle Böyle bir şok şey yerine Hamle yerine herhalde şunu yapacak Yani ciddi bir artış Olacak ama Kaç yaparlar bilmiyorum ya. 40'ın çok altında olur Ama söylemde ee, bunu devam ettireceğiz diyecek ki hani enflasyon Şuna dua edecek herhalde Enflasyon bir an önce e, Yıllık enflasyondan Söz ediyorum tabi yani Yüzde yirmi beş düşsün ki Ben de faizi çok fazla ve Uzun süre arttırmak zorunda Kalmayayım yoksa kelle gidebilir e, Diyecektir Şimdi bu Politika bu benim tahminim tabii Sen de biraz önce söyledin Bugün ölden sonra Herkes ya, tabii bir, değil, bir evet. ne yaptı bakıcı di ki biliyorsun açıklama yapılıyor yazılı hani neden böyle yaptı ve bundan sonra ne yapacağına dair bu önemlidir daha önemlidir hatta faiz artışından Bunu hep birlikte okuyacağız ama şey tabii ciddiyetini gösteriyor yani ikilem surda ömür bütçelirken ya da ömür tartışılırken, ömrü, bakanlık ömrü tartışılırken Mehmet Şimşek'in. Tabii akılda şu var. 2019 Mart'ında alt tarafı ne oldu? Onay mı kaldı? Onay bile değil. Onaydan az kaldı. Bir yerel seçim var. E bu süre içinde ekonomiyi de çok fazla şeye enflasyonu aşağı çekeceğim. Tek haneye indireceğim. Çünkü verilen misyon o on yedide kararlılığımızı da bildirdik. Enflasyonda tek haneye düşürmekteki kararlılığı. Herkes bunu istiyor da nasıl yapılacak buluşun Evet, bütün mesele orada zaten uygulamadaki. Peki ben evet. bir de bak bir şey sormak istiyorum Seybettin. Sürenin de biraz sonlarına gelirken programımızın bir de kulis şey var T24'te okuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yakın çevresine ekonomik tablonun düşündüğünden daha kötü olduğunu söyledi diye bir haber var. Middle East aydan ragıp soylu e, bu süreci haberleştirmiş, haber haline getirmiş. Ve bilgilere göre Şimşek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'la Nisan ve Mayıs aylarında 2,5 saate varan birçok toplantı yapmış. Ve Şimşek'in Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlarının Erdoğan'ı rahatsız ettiği, Bildir, belirtilmiş. Bu da sürdürülebilir olmadığını söylemiş Şimşek. Erdoğan'la yaptığı son görüşmede Cumhurbaşkanı'nın ekonomik politikalarının sürdürülebilir olmadığını söyledi diyor. Ne diyorsun? E, tabii bunu konuştuk. Yani, o, o hakikaten kolay karar veremedi Cumhurbaşkanı. Bu kesin. Evet. Mehmet Şimşek'e atasa bir türlü atamasın, atamaması bir türlü. içinde bu atadı. Tamam mı? Şimdi e, Mehmet Şimşek'in beklediğimden daha kötü durumda dediğim bu, şu anlama gelir. Mehmet Şimşek sanki e, benden büyük bir ihtimalle daha yakından takip ediyordu işi icabı. Evet. Hele Maliye Bakanı e, olacaksın, Hazine Maliye Bakanı yapmak istiyoruz dendiği zaman da herhalde çok daha fazla çalışmıştır. Ama bakan olduktan sonra tabii ki bizlerin bilmediği, yani kamuya yansımamış, belli ki hesap kitap var. E, Kalının altına süpürülmüş herhalde şeyler var. E, bundan şüpheleniyorduk ama e, bunları tabi o zaman bakan olarak öğrendi herhalde şimdi. Ne kadar oldu? 3-4 gün mü oldu? Bu süre zamanda, e, Eğer evet. söylediği doğruysa yani düşündüğünden daha boyun e, görünüyor. Türkiye ekonomisinin durumu hakikaten böyle bir gözlemde bulunduysam e bu işte biraz önce de dediğim gibi yani bizim bilmediğimiz başka demek ki e, sorunlar da var. E, bunu e, ürkütmüş anlaşılar. Çok haklı. E, ve aile, e, aile için dedikodular da var ve, diyor. Hem evet, süre veriyorum. Şey tabii süreyi tam bilmiyoruz ama herhalde aklında Cumhurbaşkanı 2019 NART 2019 diyorum 2024 Mart yerel seçimleri var ee, onun için yani bu seçimlere giderken ekonomide ciddi bir fren çünkü sadece faiz arttırmak yetmez ki bu anfilasyonu düşürmek için bütçe açığı da bu yıl devasa o kadar büyük vaatlerde bulundu ki seçimi kazanmak için ee, bütçe açığı altıları bulacak herhalde öyle tahmin ediliyor Şimdi orada da frene basacaksın Faizde Gerçi faiz artışı bir şey daha söyleyeyim Yani hani Normal zamanda yüksek bir faiz e, Artışı yaparsın Çünkü enflasyonda yükselme görürsün yani Bu tamam yatırımları baskılayabilir Dayanıklı Kredi maliyetlerini artıracağı için Dayanıklı tüketim mallarına olan Talep de düşebilir ama Türkiye'de zaten biz çok farklı bir noktadayız Güven yok onun için güven verebilirse Merkez Bankası para politikasıyla e, o zaman o kadar da vahim olmayabilir. Yani insanlar önlerini görmeye başlarlar, e, yatırımcılar harekete geçebilir vesaire Ama bunun için güvenin yeniden tesisi gerektirir. Güvenin yeniden tesisi için bugün Merkez Bankası para politikası kurulunun atacağı adım ve yapacağı açıklama da yetmez. Bunun ne kadar? Çünkü belli ki Cumhurbaşkanı sürem diyor? Bunu bir elini evet. çabuk tutuyor. Öyle 2019 seçimlerine giderken ben yüksek büyüme, yüksek istihdam artışı canlı ekonomi istiyorum diyor. bu var belli evet. evet. Peki e, Seyfettin son, son bir soru söyleyeyim. Dur, yani... yani bu 3 aylık 5 aylık iş değil ki şurada Dediğim gibi kaç? Dokuz ay kaldı herhalde. Nisan-Mayıs geçti. İşte Haziran'ın ortasında. 10 evet. ay. ay sonra seçim var. Ee, yani bir de son, son bir teknik... şey söyleyeyim mi Seyfettin? Ee, Tabii ki. Gitmek üzere lütfen. Ee, yani bu haberde biraz da aile içi dedikodu da var. Bu ilginç bir şey. Middle East Eye Ragıp Soylu'nun haberinde. Ee, Haluk Bayrak, e, yani hem Şimşek'in hem de Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın atamalarını Truise hesabından kutlayan Haluk Bayraktar'ın aynı zamanda Bayraktar kardeşlerin e, bu konuda ekonomik tablonun düşündüğünden daha kötü olduğunu söyleyenlerin de. Bayraktar kardeşler Erdoğan'ın düşük faiz politikasının hatalı olduğunu kabul etmesi ve Mehmet Şimşek'i ataması için ikna etmeye çalıştı diye de bir haber var. Bayraktar İhracata yönelik şirketler, bayraktarlar aynı zamanda drone da yapıyorlar değil mi? Evet, evet. İhracatçılar çok rahatsızdı. Ya herkes rahatsızdı. Ee, yani buradan tabii rantını... Toplayan hani düşük faizle kredi alıp devlet ihalesine girip para kazananlar çok tabii ama sonuçta ekonominin canına okundu. Bütün dengeler bozuldu. Cari açığı görüyorsunuz. Yani döviz de kalmadı bu taraftan. Rezervler tükendi. Yani bir bakıma Cumhurbaşkanı mecbur kaldı ama şeyden vazgeçmiyor. Teorisinden ve inançlarından. Yani. Öbür taraftan. Siyasi olarak işte şey geliyor. Yerel seçim geliyor. Mehmet Çimşehir'in işi zor. Öyle bitirelim. Ee, onun için doğrusu ben şimdi ömür biçecek değilim. Ee, sadece işi zor olduğunu herhalde kendisi de görüyor. Söylemekle yetineyim ee, Bunu çok konuşacağız. Önümüzdeki programlarda evet, çok konuşacağız. Da, önümüzdeki programlarda epey konuşacağız herhalde. Peki çok teşekkürler Seyfett. ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.